Tüccar ile cin. Vaktiyle zengin bir tüccar varmış. Bir gün komşu diyarların tüccarlarıyla alışveriş etmek üzere eşiyle çocuklarından ayrılıp yola düşülmüş. Günlerce aç sürdükten sonra ağaçlık bir yerde mola vermiş. Azından ekmekle beş on tane hurma çıkarıp yerken, hurma çekirdeklerini havaya savurmuş. Derken, samyeli esmiş birden. Etraf toz duman içinde kalmış. Devasa bir cin, yani ifrit çıkmasın mı karşısına? Bizim tüccar adam akıllı afallamış. Korkudan tir, tir titremeye başlamış. İfrit, elindeki koskoca pala gibi kılıcını sağa sola savurup, yeri göğü inleterek... ''Ayağa kalk bakalım küstü adam. Sen benim oğlumu nasıl öldürdünse ben de seni öyle öldüreceğim.'' diye bağırınca bizim tüccarın eli ayağa titremiş, dizlerinin bağı çözülmüş, korkudan kekeleyerek ''Ya hu ben kimi öldürmüşüm?'' Bunun üzerine ifrit daha bir galeyana gelerek, az önce attığın hurmanın çekirdeği yavrumun göğsüne gelince... Ah Savalllı yavrum benim hemen oracıkta ölü verdi. Tüccar ne olduğunu şimdi anlamaya başlayarak alttan almış ve efendim ben deniz oğlunuzu bilerek isteyerek öldürmedim. Tersine kastım yoktu kesinlikle diye yalvardıktan sonra karşısında diz çökerek ağlamaktan kan canağına dönen gözleriyle ondan canını bağışlamasını istemiş. Bunca yalvar yakar karşısında ifrit bir hem bile yumuşamamış. Onu bunu bilmem ben diye gürlemiş. Oğluma karşılık canını alacağım. Tüccar bakmış ki kurtuluş yok, iki gözü iki çeşme son bir gayretle aman dilemiş. Anlaşıldı mukadderattan kaçmak kimin ne haddine? Hiç olmazsa eşimle çocuklarımdan helallik almam için bana izin ver. Ben tüccarım aynı zamanda sağdan soldan alacağım kadar şuna buna da borcum var. Bana süre ver ki hepsiyle helalleşip kul hakkı yemeden geri döneyim. İfrit bu teklifi kabul ederek, sana tam bir yıl mühret veriyorum. Süre dolunca burada buluşacağız, deyip ardından gözdağı vermeyle ihmal etmemiş. Yok, eğer gelmezsen, bu kez sadece senin değil, tüm ailenin de canını alırım ona göre. <Gülüyor> Tüccar hiç vakit kaybetmeden evine dönmüş, konu komşuya başına gelenleri tek tek anlatmış. Adam perişan, ailesi de öyle. Komşuları da üzülmüş tabii başına gelenlere. Sağdan soldan alacaklarını toparlayıp, falancayla filancaya borcunu ödedikten sonra çekilmiş evini. Çocuklarına bir vasiye atamış, eşine de hatırı sayılır miktarda mal mülk bırakmış. Vadesi dolunca söz verdiği üzere, onca yolu teperek, ifritle anlaştığı yere ulaşmış. Tedirgin, ürkek, tırsak gözlerle ifritin yolunu gözler olmuş. O gözleye dursun, bu sırada karşısına bir ceylan çıkmasın mı? Bakmış ki ceylan taşlardan sekerek, kumları çiğneyerek kabire koşmakta. Üstelik arkasından, aksakallı, nur yüzlü, mülayim bakışlı bir ihtiyar gelmekte. İhtiyar, selam verdikten sonra, tüccara, bu kuytu yerde bir başına ne yaptığını ve neden ağlayıp sızladığını sormuş. Tüccar, esef içinde başından geçenleri anlatmış. Tüccarın korkusunu gören ihtiyar, merak duygusunu yenmek amacıyla adamın yanına çömelip, İfreti beklemeye koyulmuş. Saniyeler geçip dakikalar ilerledikçe tüccar, tatlı canından çekinerek övgünleşen gözleriyle parçalanan kalbine sahip çıkamamanın endişesi içinde hop oturup hop kalmış. Onlara sırasıyla yanında iki köpek getiren bir ihtiyarla katırıyla oradan geçmekte olan bir daha katılmış. Böylece olmuşlar mı üçü ihtiyar biri tüccar olmak üzere toplam dört kişi, Başlamışlar mırıldanlığa. Oradan buradan, havadan, sudan, dereden, tepeden konuşarak, Yuya tüccarı rahatlatmak istemişler. Ne mümkün? Adamın eli kulağında. Ha geldi, ha gelecek diye kendi kendine hayıflanmak. Derken birden karar mısın hava, yarılmasın mı deniz, Görünmesin mi tüm heybetiyle ifrit? Kılıcını çıkardığı gibi, adamı diğerlerinden ayırıp biraz öteye sürüklemiş, Sesinden yer gök inlemiş, sen benim oğlumu öldürdün, şimdi sıra sende. Adam ne kadar dil döküp ne derece yakarmışsa da, ifriti ikna edememiş. Diğerleri de araya girmişler, onlar da adam mesabesinde dil döküp özür dilemişler ve fakat bir türlü ikna edememişler. İçlerinden ceylan seyirten Pir, aklını başına toplayıp ayağa kalkarak varmış ifritin huzuruna, bir taraftan sarılıp devasa ellerini öperken, bir taraftan da başlamış ağlamaklı sesiyle konuşmaya. Ey devlerin ulusu, cinlerin sultanı! Eğer birazdan sana anlatacağım şu ceylanla başımdan geçen olayları, bu tüccarın başından geçen hadiseden daha acıklı bulursan, onun canının üçte birini bana bağışlar mısın? İfrit, bir yerde zangır zangır titreyen tüccara, bir de eline sarılan ihtiyara bakmış, derinden içini çekip kılıcını kınana sokmuş ve Tamam öyle olsun deyip ihtiyarı dinlemeye koyulmuş. Bunun üzerine ihtiyar, iflidinin elini bırakarak, kumsalda bağdaş kurup, başlamış anlatmaya.